Yaşlı Adam, Mural Arısoy Anlatıcı, Murat Yılancı Merhaba, hoş geldiniz. Dışarıda yağmur var, ben sizi biraz daha erken bekliyordum. Neyse, geldiniz ya sonunda, o yeter bana. Sizler de gelmeseniz kapımı çalan olmayacak. Seni ne kadar sevindirdiğinizi bir bilseniz. Yaşlı adam kendi gibi yaşlanmış ve yıkılmaya yüz tutmuş olan bir ahşap binada yaşıyor. Eşinin vefatından sonra bağlanan maaşla geçinmeye çalışıyordu. Hiçbir masrafı yoktu. Aldığı para ona yetiyordu. Fakat ihtiyarlıktan da zor gelen yalnızlık belini tam anlamıyla bükmüştü. Biraz oturun canım. Baksanıza o yağmur hala devam ediyor. Acelenizdedir. Zaten dün derken kaptınız. Biraz daha oturursunuz değil mi? Yan taraftaki bakkalın çırağı her gün pencereyi tıklatıp istediği şeyleri getirmesine rağmen dükkan sahibinden korktuğu için onunla konuşmazdı. Adamcağız böyle zamanlarda daha da garipleşir, sık sık uğrayan vefalı misafirlerini beklemeye koyulurdu. İşte o misafirler yine gelmiş ve ikram edilen sütü içmeye başlamışlardı. O resim neredekini mi soruyorsunuz? <gülüyor> o benim rahmetli eşim. Onun yanındaki ise oğlumdur Bu resim çekilirken küçücüktür. Doktor olup yurt dışına yerleşecek. ve bir daha bizi aramayacak deselerdi kim inanırdı? <gülüyor> benim kucağımdaki de kızımdır. Saçları altın sarısı gibi Zengin bir iş adamıyla evlendikten sonra nedense babacığına vakit ayıramadı. Misafirler her gelişlerinde aynı şeyleri dinledikleri için yaşlı adamın sözüne kulak asmıyorlardı. Adamın nemli gözleri duvardaki resme takılı kalmış, misafirleri ise sütlerini bitirip yola koyulmuşlardı. Hep birlikte döşemedeki kırık tahtaların arasından geçerek gözden kayboldular. Yavru kedicikler ertesi gün yine gelecek ve ihtiyar adamın verdiği ziyafete katılacaklardı. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy Teknik Yapım Mansur Bağcıoğlu